1186 numaralı konu, Ebu Hüreyre'nin ve Tolk bin Ali'nin Mescidi Nebevi'nin yapımı hakkındaki rivayetleri, sahabiler mescidin binasına kerpiç getirirlerdi, Hazreti Peygamber de onlarla beraber taşırdı, Hazreti Peygamber ile karşılaştım, karnının üzerine bir kerpiç koymuş taşıyordu, güçlükle yürüdüğünü görerek, ey Allah'ın Rasulü, onu bana ver, dedim, Hazreti Peygamber, ey Eba Hüreyre sen de başkasını al, çünkü hayat, ancak ahiret hayatıdır, dedi.